Allah'ın cezasına uğrayıp, azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler ey resulüm de ki işte benim yolum budur ben insanları Allah'ın yoluna düşünmeksizin taklit yoluyla değil delile dayanarak idraklerine hitap ederek davet ediyorum ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı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 Hanamlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O müşrikler kendilerine mühlet verilmesini aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman